Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler, bendeniz Ahmet Taş getiren bir İslamdan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ee, hocam bugün böyle kritik bir konuyu bazen hepimizi hüzünlendiren içimizi yakan bir konuyu e, Müzakere edelim diye düşünüyorum e, Ramazan Öncesindeyiz biz bir ara Altınoluk Dergisinde e, Irak'ın Bombalandığı günlerdi işte Amerikan Uçakları tarafından Hüzünsüz bir Ramazan özlemi Diye bir kapakla çıkmıştık Şimdi her Ramazana e, denk gelen Bir hüzün oluyor İslam dünyasında böyle Farklı görüntüler var Yani bazen Şu görüntüler olmasaydı Dediğimiz zamanlar oluyor Mazlumiyetler görüyoruz ee, Ve bu arada e, Bazen de yani Bu görüntü e, Bir e, Müslümana yakışıyor mu e, Bizi utandıran Bazen görüntüler Yani bunlar Olmasa bunlara bakınca dünyada nasıl bir İslam algısı oluşur Yani insanların İslam'a yönelişinin önünü kesmez mi e, bu tür görüntüler dediğimiz Yani işte Allahu Ekber diyerek diyelim ki e, bir başka Müslümanın e, boynunu vuran ve tırnak içinde Müslüman tipleri de görülüyor ne bileyim bakıyorsunuz Irak'tan haberler geliyor Bugün bir işte Şii camii bombalandı Bugün bir Şii, Sünni camii bombalandı Şu kadar onlarca ölüden e, söz ediliyor Ve bunlar da İslam'ın imaj dosyasına e, giriyor Şimdi bu programın ismi İslam'dan hayata ölçüler Acaba diyorum yani buralara bir baksak, İslam nasıl ölçüler verirdi bize de, biz nasıl ölçülerin dışına çıktık ki böyle bir görüntü, bu tarz görüntüler oluşuyor. Yani bu şiddet, terör, İslam'ın üzerine yamanmak istenen algılar, imajlar, yani burada bir düşman projesi, politikası, İslam'a düşman, Proje ve politika Olduğu düşünülebilir Ama ona Malzeme olarak Kullanılan Ve adı Müslüman Simalar da var Örgütler de var Nasıl bakmalı bu işe İslam'ın mesela ee, bir cami bombalamak nasıl bir şey ee, ya da mesela çocuk rehini almak nasıl bir şey bunların ne kadarı mesela bir kurtuluş mücadelesi bir İslam toplumunun kurtuluş mücadelesi içinde e, kabul edilebilir e, denebilir e, neresi kabul edilemez yani bunlar üzerinde biraz e, sohbet edelim ne dersiniz? İnşallah hocam ama bir şartla böyle sohbet yapalım. Bunu halledebileceğimiz, bitireceğimiz, bu, toplan, bu programdan sonra sorunu çözeceğimiz... E, Tabii ki o anlamda yapalım. değil ama... Derdimizi paylaşalım. Heh, derdimizi paylaşalım. Ee, bizi dinleyenler... Yani ha, İslam'da bunun şurası var da şurası yok. Ya En azından şimdi bizi dinleyen de... Şöyle evet. düşünüyorum hocam mesela arabasında giden bir insan... Düğmeye bastı. 96.8 İstanbul için, Konya için farklı, Kayseri için farklı bir frekansla düğmeye bastı. Bizi dinliyor. Tam da bu konulara ya ne oluyor ki diye soruyor. Ya onun içini İslam konusunda durultacak bir şeyler, değil mi? Söylenebilir. Evet. Şimdi hocam, önce Müslüman kelimesinin e Sakalla, hatta namazla e, özdeşitlemeyeceğini, ahlakında İslam'ın içinde bir parça olduğunu, Allah'a şik koşmanın yanında insan öldürmenin de büyük günahlardan biri olduğunu düşünerek konuşmamız lazım. Evet. Şimdi İslam dünyası diyoruz. Irak'ta doğan herkesi tabii Müslüman. Kabul ediyoruz, Irak'ta doğdu çünkü İslam'da Orta Doğu'da doğdu diyoruz Sakalı e, da var herhalde adamın diyoruz, daha iyi Müslüman Acaba allah Teala bu elinde silah Müslüman öldürmeye hazır insanları da Müslüman mı kabul ediyor veya Müslüman kabul ediyor mu? Ebedi cehennemle tehdit ettiği bir kulu Allah'ın Yani insan öldürmek, Müslüman'ı öldürmek bütün insanlığı öldürmek kadar büyük bir suç. Yani bir insan öldüren kıyamet günü bütün insanlığı öldürmüş, imha etmiş suçuyla diriltilecek Kur'an'la sabit bu. Peki böyle bir durumda biz Müslüman kelimesini bedava mı insanlara dağıtıyoruz? Evet. Müslümanlık bedeli ödenerek elde edilen bir kimlik kartı değil nasıl olsa. Yani Orta Doğu'da oldu Müslüman muhakkak Öyle gözüküyor evet. ha, Orta Doğu'da mı yaşıyor Müslümandır Yahut da işte Bağdat'ta bir caminin kenarında mı evi var Zaten Müslüman gibi evet, Düşünüyoruz evet. Yani önce hocam biz miyiz Allah'ın yeryüzünde Hayırlı ümmet olarak çıkardığı bunlar mıdır Şu mudur Bir Müslümanlığın önce nedir nasıl uyguluyoruzunu tespit etmekle başlamak lazım. Evet. Yani bir yandan karıncaların hesabı yapılıyor. Ezilir mi yolda yürürken hı hı. öbür taraftan karıncadan daha basit halde imha edilen insanlık. Evet. Binaenaleyh korkarım biz insan katliamından önce hak edilmemiş bir Müslümanlık vasfını kullanma yani Müslüman sahtekarlığı diyelim ona isterseniz Yani Patenti bizim değil Ehliyetimiz yok kimliğimiz sahte bizim belki de Hocam şeyinizi Yani düşünce insicamınızı Kesmek istemem ama Şimdi bir dışarıdan Müslüman olarak görmek var Bir de ben Müslümanım Ve bu işleri yapmak Müslümanlığımın gereğidir Diye düşünmek var O noktaya geleceğim evet, hocam evet. Yani Şimdi ortada İslam alemi diyoruz. Evet. Bağdat'ta Müslüman, Şam'da Müslüman diyoruz. Evet. Ama bunu biz diyoruz hocam. Evet. Biz diyoruz. Şimdi bir yandan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i e, dinliyoruz. Kafir olduğunu bildiği bir adamı öldüren Üsame'ye kalbini yardında mı baktın mı diye defalarca ikaz ediyor. Baktın mı kalbine de Müslümanlığın. Bunu bir anlatır olduğunu... mısınız o hadiseyi o çok o, kritik bir hadise çok hocam. hocam. Onunla bunu kıyas edelim. Evet evet. Şimdi Hüsamir radıyallahu anh e, bir savaşa giriyorlar. Karşısındakiler kafir. Adam bakıyor ki ölecek. Evet. Ya ben iman ediyorum la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. O da şimdi mi buldun zamanını diyor. Kılıç kalkmış zaten. Evet. Burayı öldürüyor. Evet. Yani kafir bir adam evet. kılıç kafasına inince kelime-i tevhid söylüyor. Kelime-i tevhid söyleyecek kadar fırsat bulmuş adam. Evet. Yani bir evet. iki saniyelik bir pozisyonla kurtulacağını düşünmüş adam. Şimdi bu Kağıt üzerinde Müslüman sayılması gerekiyor Ama Üsame sen kılıç kafana Korktum, inince evet. korkudan söyledim bunu diyor Olay efendimize intikal ediyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de adamın kalbini yardında sahtekarlıkla söylediğini mi anladın sen Nereden biliyordun adamın sahte söylediğini Müthiş bir şey Nereden biliyordun yani, diyor Müthiş bir şey bunu sahabiye söylüyor ya Bir üsame <gülüyor> sahabi <gülüyor> değil hocam sahabi ne Efendimizin yani yanında büyümüş Tabii. çocuk evet. Efendimizin sevgili çocuğu Neredeyse torunu gibi çocuğu Torunu. Sonra bu üsameyi ordu teslim etmiş efendimiz evet. yani Müthiş bir şey bu hocam bu 10 saniyelik bir adamın dinini savunuyor Efendimiz canını evet, savunuyor 10 evet, şey. saniyelik Müslüman 10 evet. saniyelik resmen Peygamber aleyhisselam ümmetinden birinin öldürüldüğünün hesabını soruyor 10 evet. sene 30 senedir bir camide namaz kılan bir Müslümana veya bayramdan bayrama da olsa 20 senedir namaza giden bir Müslümana silah doğrultuyorsun ve bu silah doğrultman La ilahe illallah sahte dedi diye de değil. Senin mezebinden değil diye. Evet. Özellikle kelime-i tevhidde sorun yok. Evet. Senin mezebinden değil. Mezhebinden değil. Hadi mezhep diyelim dinle çok bağlantılı bir konu. Senin partinden değil diye. Evet. Senin ırkından değil diye. Hocam tekrar elimizdeki Müslüman nüfus kağıtları fotokopi midir, orijinal midir bakmak lazım. Hüsame'nin Müslümanlığını tehdit etti efendimiz. Ne yapacaksın kıyamet günü Sam'e demiş ona. Vallahi. Ne yapacaksın kıyamet günü demiş. Ki bu Allah'ın peygamberinin e, görevlisi olarak gittiği bir yerde. Biz evet. kim? Böyle bir görevimiz de yok bizim. Kendi kendimize İslam devleti kurup, kendi kendimize ölüm kararları verip, bu, bu çok vahim bir durum hocam. Evet. Bu bir. Birinci paraya evet, buna girmek evet. istiyorum. İki, hiç şüphemiz yok. Asırlardan beri e, Müslümanların üzerinde Belli planları dış güçler uygulamak istiyorlar. Evet. Ama bu doğal değil mi hocam? Niye? Biz onları tebliğ ile eritmek istiyoruz. Müslüman olmalarını sağlıyoruz da. Onların tebliğ edecek bir dini olmayınca vuracak silahları var adamın. Evet. Desiseleri var, planları var, projeleri var adamların. Yani bunu doğal karşılamamız lazım yani onların yani penceresinden. Öyle, tabii öyle ya. bir şey olacak Bu bütün zamanlarda olmuş. Ben niye masafedeyim ki sen kendi kendini öldür evet. demek evet. istiyordur. Burada siyonizminden şusuna busuna kadar Allah lanet üzerlerine olsun. Onlar mı irdelenmesi lazım? Onlara hazır kek gibi kendisini sunan gafil insanlar mı irdelenmesi lazım? Evet. Yani... Uzatılmış bir boynuna... bakalım. Yani boynunu uzatana niye bir tokat vurmasınlar ki? <gülüyor> Gibi. <gülüyor> evet. Gibi. Evet. Yani burada e, bizim içimizdeki sorunların ikinci noktası olarak da... Hı -hı. Asıl suçlu dış güçler mi? Dış Hı -hı. güçten ne bekleyecektik biz? Evet. Yani biz sizi eğitelim birbirinizle sürtüşmeyin mi diyeceklerdi. Elbette etnik grupları gıdıklayacak. Aramızdaki Mezleple. menfaatleri... Para, yani burada... Dinden değerli mezhep kim oluşturduysa O bunun hesabını versin o zaman Evet evet, evet. Hocam e, çok basit gibi geliyor Dün bir öğrenci Grubu ziyaretime geldi Zannediyorum hocam e, Ben etkilendiğim kadar Siz de etkileneceksiniz Dinleyenlerimiz de etkilenecek Bir yurtta kalıyormuş e, Hukuk fakültesinde okuyan bir öğrenci bu Yurtta evet. kalıyormuş Bu yılbaşı gecesinde ee, akşam dışarı çıkıyordum dedi. Yurdun görevli hocası bir cemaatin, e, bir tarikat vari, bir çalışmanın yurdu bu evet. yurt. Ee, dışarı çık. Nere gidiyorsun sen bu saatte? Yılbaşı gecesi demiş. E, hocam demiş o da yıl dışarı çıkıyorum. Ya sarhoş dolu İstanbul. Nere gidiyorsun sen demiş. Hmm. Bu her saat sarhoş gitmeyin dışarı çocuklardı. O da demiş ki dışarı çıkıyorum ama filanca hocanın. Sohbeti var bu akşam oraya gideceğim demiş. Yani sarhoşlarla hı hı. uğraşacak alem yok ben. Hı hı. O daha tehlikeli oraya hiç gitme demiş. Allah. In. Hocam bir Müslüman kendi cemaatinden, kendi tarikatından, kendi hizbinden olmayan bir hocayı dinlemeye giden talebeye sarhoş dolu İstanbul sokaklarından daha tehlikeli o mescide gitmen evet, diyi veriyor. Evet evet evet. Yani hangi hoca olduğu çok önemli değil Hangi hoca söyledi hangisi adına so Hiç önemli değil Doğru, Yani bir hocanın Öbür hoca efendiyi Sokaktaki sarhoştan daha Tehlikeli görmesi talebesi için Dış güçler diye Bir şeyi gündeme getirmemizi gereksiz Bırakıyor hocam biz evet. dış güç olduk o zaman evet, Dış güç iç, biziz İçimizde dış güç oluşturmuş. Yani Dış güç biziz bir evet. içimiz var bir dışımız var Bizim o zaman evet. Ben çok etkilendim Evet, çok etkilendim çok, çok. Rahatsız oldum bundan evet. Bu hangi hoca efendi olduğu çok önemli değil yani Buralardan ışıklara varıyor Hocam işte <gülüyor> bu bir yurtta kalan bir hukuk Öğrencisinin bir camide evet. Boş duracaktı yurtta bir camide Sohbet dinlemeye gitmesini Sokakta Sarhoşlarla karşılaşmaktan Daha tehlike gören anlayış Eline ağır birkaç silah Bulduğunda Demek ki her şeyi yapacak bir kafaya sahip Evet, evet Bu evet. sebeple ikinci noktada Dış güçler Lanetullahi aleyhim cemiyan bir sıkıntı yok Dış güçler Allah'ın düşmanları zaten Niye bizim evet. dostumuz olsun ama Her şeyi söyleyebilirsin <gülüyor> Ya ama hocam Bahanemiz olamayacak Allah katında bu Beni evet. siyonistler kışkırtmıştı da Müslüman öldürmüştüm mü diyeceğiz <gülüyor> evet, evet, evet Beni yani, öyle projelerden de söz ediliyor. Hani mesela Washington'da işte Amerika'da bir takım odaklarda Müslüman'ın Müslüman'la vuruşturmak. Yani İslam'ın İslam'la savaşı projesi hazırlandı. Şimdi o devrededir. E tamam adam bunun evet. için yaşıyor zaten Tabii hocam. Ki. Vazifesi evet. şeytanın evet. görünen eli. Evet. Bizim vazifemiz şeytana lanet etmek midir? Şeytandan Allah'a sığınıp iş yapmak mı Evet. Şeytana lanet tesbihi diye bir tesbih var mı hocam? O yok bir de şeytanın oyuncağı haline gelmemekte. Biz, bizim Müslümanın hassasiyeti olan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet. Şeytandan Allah'a sığınmaktır. Sığınmak. Şeytanın Tabii. kucağına düşmek değildir ki. Evet. Bu sebeple hocam bu noktada önemli. Üçüncü bir noktamız hocam. Bunu çok gayet hassas bir şekilde söylüyorum. Biz müminiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Müslümanız. İslam dinimizdir. Elhamdülillah. Tarikatlarımız Evet. batıl bir şey olmadığı sürece yani bir mesele ...bahayilik gibi bir tarikat evet. ismini verebilirim. Olmadığı sürece tarikatlarımız bizimdir, İslamımızındır. Elhamdülillah. Mezheplerimiz bizimdir, İslamımızındır. Evet. Ebu Hanife bu ümmetin hocasıdır. Evet. İmam Malik bu ümmetin hocasıdır. Ahmed bin Hanbel bu ümmeti Muhammed'in lideridir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Hiçbir tarikatımız, hiçbir meşrebimiz, mezhebimiz, vakfımız, derneğimiz dinimizden değerli değildir hocam. E Tabii ki. Dinimiz Ondan için. hepsi dinimiz içindir. Dinimiz için savaşırız. Tabii. Mezhebimiz için savaşamayız. Evet. Kabirde sorulacak şeylerden biri mezhep değildir. Dindir, İslam'dır. Evet. Bu algı bu şekilde büyütülürse eğer yani mezhebim. İslam'ın aslı haline gelirse İslam gitse de zararı yok Müslüman e, Dininden çıksa da zararı yok Yeter ki mezhepten çıkmasın Yeter ki tarikattan çıkmasın Nasıl bir psikoloji hocam İsterseniz onu da tahlil ederim. Yani insanın Mesela mezhebini Dini haline getirmesi Yani dinin hatta önüne geçirmesi yer Ya da yer. ait bulunduğu Camiayı Dininin önüne geçirmesi ee, yani mesela ya yani dinine Peygamberine e, Yönelik mesela bir yazı yazılıyor Bir söz söyleniyor Ona da belki kızıyor üzülüyor ama oturup Allah belasını versin ki. diyor Ama mesela kendi Bulunduğu yapıya Bir şey söylendiğinde Onun önderine bir şey söylendiğinde Müthiş böyle e, Harekete geçiyor Savaş açıyor Kampanya yürütüyor Nasıl bir farklılık Şimdi var? Psikoloji farklılık var bunun hocam. altında? Ee, İslam konuşulduğunda İslam herkesin hı hı. dolayısıyla herkes savunsun bana bir milyarda bir düşer bu pay diyor. Çok <gülüyor> mezhep konuşulduğunda bu bir milyarda yirmi bin kişinin vakıf evet. konuşuldu yüz kişinin menfaat de fazla korumam gereken çiftlik de benim çiftliğim. Evet. Dolayısıyla Asabiyetimi, ırkımı, etnik yapımı, mezhebimi, tarikatımı fark etmeden ben savunurken dinimden değerli hale getiriyorum. Evet, evet. Dinimden tavize ses çıkartıyorum. Din çıkar ortada diyorum. kalıyor değil mi? Herkesin, herkesin nasıl, nasıl bir bir sahiplenen çıkar. Bir noktadan sonra bu mezhep bu din demek zaten oluyor. Evet. evet. Yani oğul babayı geçiyor, <gülüyor> anneyi geçiyor <gülüyor> evet, evet. gibi oluyor ve Batıllık buradan kaynaklanıyor Direkt İslam Savaşı zaten yapılamaz İslam İslamla niye savaşsın ama Mezheplerin körüklenmesi Ciddi bir şekilde Batıl Mezheplerimiz bizim okulumuzdur Evet onu da söylemek lazım Yani bir insanın bir mezhep içinde Bulunması yani Tamamen üstü çizilecek Ne e, demek canım ha, ne ha, alakası üstü var Üstü çizilecek e, yani Bir kısmı da Belki o tarz şeyler de var. Ama o denge denge hocam, mi hocam? Hocam örnek vereyim mi? Evet. İbn-i Hazm diye bir alim evet. var. Zahiri evet, mezhebinin zahiri başıdır. Başlarındandır. İkinci başı diyelim. Ehli sünnet ve fıkıh mezhepleri bu zata çok tepi gösterirler. Ağır tepik. O da zaten ağzı bozuk derler ya ağzı sert biri. <gülüyor> ee, onu da hak ettiği cevabı verirler. Evet. Zehebi rahmetullahi aleyh siyer Alam'ın nübelasında e, talebeye edep öğretirken e, İbni Hazm'ı tanıtıyor. Böyle diyor, e, aşağı konuştu, imamlarımıza sataştı, bize zarar verdi, sayıyor sayıyor sayıyor, bunu öldürecek zannediyorsun. Evet. Sonunda hocam o konuyu bitirirken diyor ki, bak ilim talebesi diyor. Evet. Ömrünü kütüphanelerde geçirmiş bir adamı hakaret etmesen sakın diyor. Allah Allah. O hak ettiği cevabı emsallerinden aldı. Evet. Sen haddini bil. Bu ümmetin büyüklerindendir yine o adam diyor. Evet. Hocam edep bu hani İslam bu. Yiğit öldür. Hakkı ne? Hakkını. Adam kütüphane adamı diyor. Evet. Adam bunlar iyi niyetle yaptı diyor. Hı <gülüyor> hı. Kafa sen, yordu. Sen sonra talebesin diyor sana kalmaz bu işler. Evet. Sen haddini bil diyor. Evet. Şimdi hocam. Şafiidir mesela Zehebi evet. ve Selefi kafalı Bir Şafi'dir Hem Selefidir hem Şafi'dir Hadis evet. alemidir Fakat kitabını okuyup Verdiği orijinal bilgilerden etkilenip Birisi bedduatısını da istemiyor İbni Hazme evet. Adil bir şekilde Bu yanlışları yaptı Allah affetsin diyor. Keşke yapmasaydı diyor Ama iyi niyetle yaptı diyor Sen talebesin karışma bu işlere <gülüyor> evet. Hocam ölçümüz bu olmalı evet, evet. Herkes mezhebine sahip çıkmalı Evet Mezhepler oyuncak değil. Okullarımız bizim. Din öğrendik mezheplerimizden. Evet. Tarikatlarımız bizim aile ocağımız gibidir. Evet. Nasıl annemiz babamız okuldan geldikten sonra üstümüzü başımızı temizler çocukken. Din işinde de çocuğuz. Şeyhlerimiz, büyük, din büyüklerimiz, tasavvuf erbabı. Bizim ufak tefek ayarlarımızı düzelten anamız babamız statüsündedir. Evet, yani evet. ben mezhepleri okulumuz, güzel, tarikatları güzel. da aile ocağımız aile gibi ocağımız. görüyorum. Evet. Kimse ailesini vatan kabul etmemeli. Evet. Ama ailenin kapısından da sokmamalı içeri kimseyi. Evet. Yani ailenin bir haddi hududu var. Evet. Benim okulum da din, kültür, siyaset her şeyi değildir ki öğrendiğim yerdir sadece. Evet. Evet. Bir noktada tutmayı bilmediğim. Başka mi? okullar da var. Başka bile. okulda okuyan cahil. <gülüyor> i̇şte Dediğim de, zaman evet, işte kıyamet evet. kopuyor. Evet. Ben benim okulumda öğrendim. Grup enaniyeti diye ben bir şeyden bahsediyorum. Çok güzel hocam. Grup enaniyeti. Evet. Yani kendini. Grup abartma. nefsi Burada bir örnek vereyim isterseniz Aa, Geçen yakın zamanda Bir arkadaş hocam bir mail göndereceğim Dinler misiniz dedi Bir icazet merasiminde Evet Bu yakın zamanda İstanbul'da olmuş İcazet merasimi var Hocam 35 dakikalık bir program Evet 11 dakika veya 12 dakika gibi bir zaman Mevcut yaşayan Hoca Efendi anılıyor Hı hmm. Eee orayı kesseniz, o mesela işte filanca hocanın talebesiyiz. Filanca hocaya icazet veriyoruz diyecek. Evet. Yani bir A talebe hı hı. filan hoca efendi icazetini alacak. Usul nedir? Hoca efendi der ki ben Ahmet filanca hocadan aldım bu ilmi. O da filanca o da o da o da o da o da o da. O da 30. Şeyler. kişi diyelim. Evet. Hübey İbni Kehap. Onun da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da Cebrail'den, o da Allah'tan. Böyle bir usuldür. Bu çok müthiş evet, bir şey evet. yani. Onur icazet şey. tabi. Hocam 10 dakika veya 11 dakika ne kadarsa birinci hocayı anlatıyor. Kendi hocasını anons ediyor. Son hocayı yani. Son hocayı hala yaşayan ha. bir Alık İslam edebinde yaşayan yüzüne karşı övülmez. Evet. Böyle bir evet. edep var. Hocam orayı kesseniz. Evet. Bunu bir dinle deseniz. Ulu lazım peygamberlerden birini anlatıyordur. <gülüyor> yani Hiç böyle sıradan bir peygamber de değildir o evet, evet. Göklerin onunla Ayakta durduğu yerlerde ırmakların onunla aktığı Kutuplardan evet, evet. uzayla kutbu aktab olurdu uzayın uzayı Diye bir kavram uydurmuş evet. gibi şimdi Hocam bu nedir yani peygamberden değerli Mesela onun silsilesinde İmam Buhari geliyor İmam Buhari bir kelimeyle em Emirül müminin fil hadis diyor Hadiste evet. müminlerin lideri diyor, bir kelimeyle evet. Yani 21. asırda gelmiş Layık cumhuriyet düzeni içerisinde Hoca efendi olmuş Allah razı olsun Fakat nübüvete bir asır yakın bir zamanda duran Buhari'den daha ölmeye layık oluyor evet, evet. Bu ne oluyor? Talebenin gözünde Peygamberden peygamberin asabından hepsinden daha değerli bir hoca efendinin talebesi çıkıyor diyor. belki yani psikolojik yani olarak. Kürsüde de evet. hocasını anlatıyor. Evet. Diyor ki birisi mesela örnek verelim. O gaybı her şeyi Allah ona bildirmişti diyor. Her şeyi ha. biliyor. Bir bakıyorsun ki Allah Allah yaşayan bir peygamber gibi hissediyorsun. Esasen bu o zatı övmek için değil ben kimin talebesiyim bilin bunu demek içindir. Yani direkt kendini övse ucub olacak, riya olacak. ...gülecek insanlar. Evet, dur daha evet. yaşıyorsun sen. 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında birisin diyecekler. Bir üstünü övünce mirası da bize kaldığına göre artık takdir buyurursunuz demeye gelen anladım, anladım. bir usul sergiliyor. Bunun bir hoca efendi için, bir şeyh efendi için, bir mezhep lideri için, bir etnik yapı için Veyahut da işte bir cemaat için abartılarak yapıldığını düşündüğünüzde İslam için buyurun dendiği zaman 20 kişi çıkmıyor meydana Gitti mezhebimizin ilkeleri gitti bizim işte medresemiz dediğin zaman Çoluk çocuk 10 yaşında çocuklarda silahlandırılıp meydana çıkarılıyor evet. Çünkü İslam'ın karşısına küfür çıkmadıkça savaş helal değil Dolayısıyla evet. İslam için gel desen kimi öldüreceğim İslam için? diye soru soracak sana İslam'ın içinden hak veya batıl eğri veya doğru bir mezhebi gündeme getirdiğin zaman öbür mezhebi öldürmek caiz oluyor bu sefer çünkü İslam'ın karşısına küfür çıkması lazım ama mezebin karşısına mezhep çıkacak evet hocam yani hakikaten insanı bu mesela mezhep farklılığı orada ortaya çıkan aidiyet fanatizmi Öldürmeye kadar insanı götürür mü? Bunun altında nasıl bir psikoloji var? İsterseniz onu konuşalım kısa bir ara vererek tamam. Tamam. ondan sonra. Değerli dinleyiciler kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler programında ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız Hocamla sancımızı konuşuyoruz evet. evet bir yandan Irak Şam İslam Devleti adı İslam devleti ama Müslümanları katlede katlede ilerleyen bir yapı işte mezheplerin birbirini öldürme şehvetine uzandığı bir yapı işte farklı hizmet için Eee oluştuğu ifade edilen İslami e, oluşumların, yapıların birbirine e, düşman hale gelmesini, birbirini e, yok edici bir misyona dönüşmesini bunları konuşuyoruz. Bunun altındaki psikolojik yapı yani hani hocam rekabet hani olabilir e, vesaire ama hakikaten bunun öldürme seviyesine gelmiş olmasının altında Nasıl bir ruh hali var ve biz Bundan nasıl kurtulacağız Yani hakikaten Bir yandan mazlumiyeti konuşuyoruz Değil mi? Yani evet. 100 yıl evvel İslam coğrafyası talan edilmiş Ben diyorum açık örtülü Sömürge statüsü içine girmiş Mazlumuz Ondan çıkmaya çabalıyoruz Hakikaten Canla başla bu noktada Gayret eden ...ler de var. Ama bir yandan da... ...hani... ...şöyle bir merhaleye geldikten sonra... ...o öldürme şeyinin... ...devreye girdiği, birbirini... ...yok etme, yani birbirini... ...kıskanma, birbirini... ...düşman hale getirme... ...duygusunun devreye girdiği... ...bir haleti ruhiye oluşuyor. Bundan nasıl... ...böyle bir psikolojik... ...şeyin içine giriyoruz... ...yani gerçekten ve nasıl çıkacağız? Hocam burada... Nasıl çıkacağız? Allah'ın yardımıyla çıkacağız. Ama bu çıkıştan önce bir hakikati canlandıralım hocam. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde kıyamete doğru dünyanın sonuna yaklaşıldığı sürece bu tür iç fitnelerin normalleşeceğini hatta insanlar bir mezarlığın kenarından geçerken Toprağın üstünde değil de bu mezara girmiş Olsak da bu dertlerden kurtulsaydık Diyecek kadar bunalacaklarını Haber veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. Bunlar e, Hadis kitaplarında e, En temel hadis kitaplarında e, Ve akide kitaplarımızda e, Konu olarak Açılmıştır yani Fakat hocam burada da şöyle bir şey Belki yanlış anlamayı e, Önlemek yani Bu noktadaki bir takım değerlendirmeleri açıklık getirmek bakımından yani hani şöyle deniyor ya yani kıyametin öncesinde bunlar olacak zaten onun için olması gayet tabii iyi yani çekin kuyruğunu kopsun kıyameti beklemekten başka çare yok falan gibi de bazen şeylere yol açabiliyor. Tabii ee, onu ona zikredeceğim şimdi. Evet. Ölüm de muhakkak öleceğiz diyor ama evet. Niye on dakikamız sağlıklı olsun diye Bir sürü hastanelerde sıra bekliyoruz evet. Ölüm de hakikat evet. Kalacaksın kimseye denmiyor Herkes ölecek deniyor evet. ama Bir dakikada olsa sağlıklı yaşa deniyor evet. Ümmet olarak ümmet hastalığımız bizim bunlar evet. Bu ümmetin hastalığı bu Ve evet. e, Dolayısıyla nasıl insan birey olarak Çok canlı kalmak için Sağlık için uğraşıyorsa Ümmet de uğraşacak evet. Hocam burada Efendimiz sallallahu bu haberleri veriyor. veriyor evet. Bu bir gerçek. İki evet. biz ahir zaman ümmetiyiz. Adem aleyhisselam'dan beri insanlığın bütün birikmiş sorunları omuzumuzda bizim. Evet. Şeytanın yüz milyarıncı projesi belki bu. Evet. Dolayısıyla olağanüstü profesyonel bir şeytanla uğraşıyoruz. Şeytan da uzmanlaştı. Neyi evet. nasıl yapacağını, Yahudi'yi nasıl kullanacağını çok iyi biliyor şeytanlar. Evet. Dolayısıyla biz İnsanlık için çıkarılmış bir ümmetiz demek sadece peygamberimiz bize çok şefaat edecek demek değil aleyhisselam. Aynı zamanda insanlığın dertlerini bağrımızda taşıyan bir ümmetiz biz. Evet. Kadın sorunundan, erkek sorunundan, çocuk sorunundan, aile sorunundan, devletten, ekonomiden ne biliyorsak bu dünyada sorun Adem aleyhisselamdan beri birikiyor bunlar. Evet. Mesela faizde bugünkü işletmecilik Adem aleyhisselamdan beri gelen ekonomik iştahların sonucu olarak artık borsası olan, puanlaması olan, evet. bilmem işte endeksi olan şey haline bugün birden gelmedi bu. Evet. Bu birikim bizim omuzlarımızda. Dolayısıyla biz dertli ve çileli bir ümmetiz. Elhamdülillah o, o ayet şeyini ifade ettiniz. Yani insanlık için insanlık için çıkı, çıkarılmış. çıkarılmış bir Ne ümmet. demek insanlık için çıkan? Bu insanlığı Biraz açalım diye. Bu işte. insanlığın önünde siz varsınız diyor Allah'ta. Küntüm hayru ümmetin ühuccetlinnas te bil ve tenhavun anil münker. Münker, evet yani siz ümmetin iyiliğinin motoru kötülüğünün de frenisiniz evet yani dolayısıyla biz ümmeti Muhammediz peygamberimiz çok büyük bir peygamber kıyamet günü bizi elimizden tutacak cenneti koyacak demiyor ayet evet. madem insanlık için çıkarıldınız iyiliklerin peşinde koşunuz bilin yani vazif, yani sorumluluğunuzu bilin evet aksi takdirde ümmet olarak bizim ciddi bir şekilde Görev boşluğumuz var Geleceğim, geleceğim nokta bu zaten evet, evet. Bu ümmet insanlık için Çıkarılmış bir ümmettir Camileri doldurmak için değil evet. Camileri doldurmak bizim yüzde bir vazifemiz değil Belki de hı hı, Çok önemli yani. yani camileri doldurmayı yeterli gördüğümüz için Öbürü camiyi bombalama ihtiyacı hissediyor zaten Evet yani biz insanlık ümmetiyiz hocam. Evet. İnsanlık bir bütün Madem, insanın bulunduğu bütün platformlarda ve insani olan her şeydir. Her şeydir. Her evet, evet. Bu yüzden Kur'an-ı Kerimimiz peygamberden sonra içki kaldırıldı bir daha gelmeyecek demiyor. Evet. Yani neden içki insanın hastalığıdır? Kıyamete kadar bunun mücadelesi yapılacak Olabilir evet. Lut Aleyhisselam'ın kavmi sapıklık yaptı. Melun herifler demiyor. Bize de şeriatımız dikkat edin. Bu insan hastalığıdır evet, diyor. Evet. Kıyamete kadar sorunlarımız var bizim. Dolayısıyla hocam. Şimdi Irak'ı, Amerika'yı, şurayı, burayı bırakalım. İslam öğretenler, evet. çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı, öğretmeyi İslam bildikleri gibi İslam coğrafyasını, insan psikolojisini, insan sorunlarını, insan öldürmenin temelini, faizi, İslam'ı Allah'ın kitabında olan her şeyi Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde olan her şeyi İslam öğretir gibi öğretmediğimiz sürece 6 şartı sayan Müslüman oluyor dediğimiz sürece öldürmek basit kalacak evet. Allah dediğin gibi Müslümana silah doğrultmayacaksın Allah demekle Müslümana silah doğrultmamak aynı imanın parçaları evet. aynı 70 küsur şubeden bir tanesidir bu evet. yani imanı biz kuru bir Göremediğimiz melekleri imanla sınırlıyoruz. Evet. Halbuki meleklerin silahımızı tutması gerektiğini öğretmiyoruz çocuklarımıza. Çok basit bir İslam eğitimini verdik diye görüyoruz. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmesi çok yetişti diye bize izah ediliyor. Burada hocam Müslümanların çocuklarını öğreten hoca efendiler çok büyük vebal alıyorlar. Hocam isterseniz şöyle de bir şey. Çok güzel bir yere geldi. Şimdi Ramazan'ın hemen arefesindeyiz. E, artı yaz. <gülüyor> ve camilere çocuklar gelecek. Yani o tarz bir program her sene uygulanıyor. Ve hakikaten de büyük alaka görüyor. Yani kendi hayatında İslam'ı çok fazla e, göremediğimiz insanlar bile Çocuklarını elinden tutup camiye getiriyor. İşte çocuğum İslam öğrensin, Kur'an öğrensin. Ya yani nasıl bir hakikaten e, İslamla çocuklarımızı buluşturmalıyız, Kur'anla buluştururken ve biz Ramazanın içinde de bir daha e, belki e, İslam yoğun günler yaşıyoruz. Öyle deyim yerindeyse. Nasıl bir Ramazan, nasıl bir e, böyle cami eğitimi falan e, en azından e, işte bizde çocuklar e, bu öldürme şeyinden çıksınlar. İslam'ın o e, muazzes ile buluşsunlar. Şüphesiz. Hocam bir kere 12 ayın 2 ayı 6'da biri ediyor. Evet. Yani yüzdenin çok altında. Doğru. Dolayısıyla hayat 12 ay yaşanıyor, din 2 ayda olmaz. Evet. Büyük içinde olmaz çocuk. Evet. Nasıl bir büyükler sadece cumaya gününce herif bir cuma kılıyor işte. Evet. Diyoruz ya yani evet. bir bayram kılıyor diyoruz. Çocuk içinde hiç gocunmadan bir yaz gitti namaza, bir yaz gitti Kur'an'a demek zorundayız hocam. Evet. Nasıl evet. sadece cuma olanı 7'de bir adam da gidin yedi de bir de değil yani 7'de de biri <gülüyor> yedi birin de 5'te biri. 7'de biri de 5'te biri. Basitse Çocukların bir defa yaz aylarında evet muhakkak bu yapılmalı. Bu bir seferberlik halinde yapılmalı. Evet. İmamlar, müezzinler, Allah diyebilen herkes seferberlik yapmalı hocam. Evet. Yazı değerlendirelim. Evet. Buna bir şey demiyoruz. Evet. Evet. Bu nankörlük olur. Ama bunun 12'nin kaçta kaçı olduğunu, ayın olarak, gün olarak ne kadar olduğunu da unutmamak lazım. Burada anneler, babalar bizim gibi mikrofonların karşısında geçenler şunu bilmeli hayatın ne kadarını çocuğa sunabildik burada biz hı hı. günde iki saat bilemedin 3 saat ve 5 gün toplam işte 40 gün yapmıyor bir yıl içerisinde evet. yıl 365 gün hocam Tabii ki Üstelik de orada 3 saat öğrendikten 5 dakika sonra bilgisayarın başına geçiyor evet. camiye giderken panolarda gördüğü rezillikler şu kadar oluyor hocam Eee çok yakında bir arkadaş bana reklam konusunda akademik bir çalışma yaptığını söyledi. Rakamı net hatırlayamayacağım. Ee, i̇nşallah öğrenince tekrar izah ederim. Ee, İstanbul'da işinden evine gidip 5 kilometrelik bir mesafeden işine gidip geliyor kabul ederek bir insanın günde kaç milyon 12 milyon mu, 11 milyon mu öyle bir rakam söyledi. Kare müstehcen görüntü görüyormuş İstanbul'da. Evet. Yani filmler, yollarda oynayan şekiller, vesaire. korkunç bir şey hocam bu ya. Evet. Yani bir göz istila ediliyor. Gözlerimiz tamamen boyanmış evet. durumda haramlarla. E bu çocuğumuz da camiye giderken gelirken zaten camiden alacağını imha ederek gidiyor. Evet. Ama buna rağmen tekrar ediyorum, tamam. Evet, yani buna rağmen durumunda, tamam evet. durumunda bu. Yani evet. abdest alamıyoruz olabiliriz evet. Bir teyemmüm var bu sefer evet, evet. Yani bu böyledir diye camilerden çocukları Mahrum bırakarsak Kat üstüne kat vebal yeriz evet. Yani bundan Allah muhafaza Yani buyursa. Gene de değil mi gene de e Gene de değil tek çağrı, evet. tek çağrı. Evet. Çünkü başka alternatifimiz yok evet. Evlerimizi medreseleştiremiyoruz hı hı. Medreselerimizden Mümbit sonuçlar alamıyoruz ee, Yok diye de Camiyi de ihmal edemeyiz Oğul efendiler, müezzin efendiler, kim varsa camide her bir Allah bilen biri. Mesela hiçbir şey bilemeyen, Kur'an okumayı bilmeyen bir ihtiyar caminin şadırvanında gitsin. Çocuklara abdest almayı göstersin. Evet. Abdestten büyük ibadet mi var canım? Evet. Sadece bir ihtiyardan abdest alışını görse, hoca efendi de ki doğru mu benim abdestim? Doğru. Tamam çocuklara öğret abdesti. Evet. evet. Yani din abdest dediğinin namazının aslı. Tabii ki. Yani bir harf bir harf evet. ona bir itirazımız yok gerekli de ama din bu kadar değil hocam evet. bu kadar deyip kenara çekildiğimiz zaman insanlar işte Belki şöyle bir şey hocam yani bu camilerdeki eğitimi sadece bir Kur'an eğitimi çerçevesinde bırakmamak işte din bu kadar değilin mesela ne kadarını bu yaz programında verebiliriz Buna dair de bir kafa yormak gerekiyor. Benim hocam yetkim evet. olsa, evet. diyanette sözüm olsa, her yıl e, kaç gün sürüyor bu dersler? 40 gün. 40 tane hadis-i şerif seçerim. Evet. Veya 20'si ayet, 20'si hadis-i şerif slogan vari olanlar. Hı hı. Allah'tan ancak kafirler umudunu keser. Çok temel çerçeveleri veren. Yani hayat çizen, <gülüyor> fıkhi bilgiler hı. veren, akidevi bilgiler veren, temel çizgileri veren. Evet. Mesela Alak dindir diyor. Hmm. Alakı olmayanın dini yoktur diyor. Utanmayanın Bunu anlatacaksınız. Bir gün bunu evet. anlatacağım. Bununla ilgili çizgiler çizeceğim. Çocuk camiye gelecek. Hayası olmayanın dini olmaz diye evet. bir slogan öğrendi 3 saat. Evet, güzel. Slogan, miting yap, bağır, afiş yap vesaire. Çocuğun dünyasına, gönlüne sinsin. Çok onu. net bir şey söylüyorum hocam. Ben evet. hafız bir insanım. Kur'an-ı Kerim Haşa nauzu gibi bir şey değil. O gün bir cüz Kur'an okumasından iyi hocam o çocuğun bu. Evet evet. O bir cüz Kur'an sevap olarak kalacak. Ama hayası olmayanın dini olmaz. Sözü çocukta hayat ilkesi olarak kalacak. Evet, bütün hayatını hocam. biçimlendirecek. Evet. Yani e, Allah'ın maktul kulu ol katil kulu olma hadisini. <gülüyor> yani ölen ol öldüren olma hiçbir zaman. Ölmeye razı ol ama cehennemde ebedi kalacak bir suç işleme evet, şeklindeki. Evet. E, cihat mesela. Becerip kafirler cihadı Adam öldürme olarak lanse ediyorlar Cihat sabah namazına kalkmaktır aynı zamanda Diye de bir slogan koyabiliriz hı hı. Yani büyük iş yapacağız Derken temelsiz Başlatıyoruz bu işi o zaman evet. Yani ashab-ı kiram e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hafız olarak Yetişmediler Düz evet. düz Kur'an okuyamadılar Efendimizin önünde Ama bir slogan aldılar O slogan onları ...dünyanın öbür ucuna kadar taşıdı... ...yani nükleer sloganlar aldılar... ...deyim verindeyse... Füze, ...füze gibi sloganlar aldılar... Evet, evet. ...bir cümle duyuyor Efendimiz'den... ...90 yaşına geliyorsa abi... ...aradan 70 sene geçmiş... ...bize Resulullah böyle demişti diyor... Değil ...sallallahu aleyhi ve sellem... Evet. ...yani bir cüz Kur'an ...hayatını okuyayım. yönlendiriyor... ...mesela için. sahabenin hatıratı işte hadislerde geçiyor... ...oturun size bir cüz Kur'an okuyayım... ...diyen bir sahabe duymadım henüz... Evet. ...size bir Kur'an okuyayım demiyor... Ölürken bile çocuklar Resulullah bize demişti ki diyor evet. sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle bir olay oldu da şu ayet inmişti siz dikkat edin diyor Yani bu İslam'ı öğretimden çok eğitim mantığıyla çocuklara aktarmamız gerekiyor Şahsiyet inşa etmek lazım İslam'da İmam efendilerimiz camide öğretim yapıyorlar Evet öğretim yapıyor. Öğretiyor, Kur'an öğrettim diyor, evet. abdesti öğrettim diyor Guslü öğrettim diyor e şunu öğrettim diyor, öbür yaz gene öğretiyor, öbür evet, yaz gene, gene öğretiyor, eğitiyor. ama onun yerine bu sene sadece abdest eğitimi yapalım ya hı hı. çocuklar bir kere ya bu ab sene abdest gerçekten nedir? Yani bir gün el yıkamak neyin ifadesidir? lavaboda bir gün tatbikat yapsın. Evet. Cami şadırvanında kızlar ayrı erkekler ayrı. ...öbür gün abdestle ilgili... ...abdestin günahları nasıl döktüğüne dair hadisleri Hı. okusun... ...öbür gün allah Teala abdestin yerine... ...teğemmümü nasıl emrettiğini anlat... Hazreti Ayşe annemizin... Işte ...abdest alamadığı için teğemmüm ayetinin indiğine dair... ...rivayeti anlatsın bir hatıra olarak... Evet, evet. ...bence hocam... ...bu sene camilerimize belki... ...iki milyon çocuk gidecek... ...belki İnşallah. daha da fazla... 2 da milyona abdesti yüzde yüz... ...idrak ettik... Evet, ...eğittirdik evet. diyelim... İslam hocam büyük mesafeler katilmiştir. Yani abdest çocuğun dünyasına girsin. Girsin. Yani çocuk sanki hayatta abdestli bir insan kimliğiyle, bilinciyle değil mi? Dolaşsın. Yani temiz kalma. Hocam hocam efendi de abdest konusunda uzman olsun bu sene. Evet. evet Seneye evet. bunu gusülde yapalım. Evet. Yani bu sene çocuklarımız Elif çözünden her zamanki gibi bir kere devretmesinler canım Allah Allah. Evet, Şart değil. Evet. Çocuklarımızı hocam ...götürüp teyemmüm tatbikatı yapalım... ...caminin bahçesinde. Peki, hocam şeyler de var yani anneler babalar... ...ya çocuğun bir fatiha öğrensin... ...işte bizim arkamızdan... ...fatiha okur... ...yani onu çok pratik bir kazanç... ...belki bu psikoloji... E, ...yabana atılabilir bir şey değil, de değil... ...ama bence anne babalar bunu düşünmüyor... Evet. E, ...bunu... E, ...Allah katında mesuliyetten kurtulma olarak görüyor... ...ne öğretirse öğretsin imam bana hı -hı, ne diyor... Hı, ...ben doğru. camime gönderdim... Dur, fil hakika anne baba haklı hocam. <gülüyor> evet. Çünkü anne baba bilse kendi öğretecek zaten. Doğru. Ben kendi çocuklarımı göndermedim hiçbir zaman camiye. Niye? Ben 365 gün zaten evde cami tatbikatı yapıyorum elhamdülillah. Öyle bir sorunum yok. Mesela... Yani ben yapıyorum. Eşim yapıyor. Abileri büyüdü. Çocuklarımın abileri aynı işi yapabiliyor. Benim böyle bir ihtiyacım yok ama buna rağmen çocuğum camiye gitsin mümin bir ortam görsün istiyorum evet, gene. Evet. Ama e, öğretim o oradan öğreneceği etsin. bir şey olacağından Hı -hı. değil. O havayı koklaması lazım. Evet. Yani Cuma namazını mesela büyük yerde kılsın istiyorum. Bayram namazlarını muhakkak büyük camilere götürüyorum. Müminleri kalabalık görsün. Öyle alışsın. Evet. Hani Süleymaniye sabahını bir cami, bayramda bir Süleymaniye sabahı diye bir hatırası evet. olsun çocuğumuzun her halükarda ama Burada anneler babalar büyük oranda masumlar hocam. Bu işi planlayanlar hala hatmettirmek, işte şu rakamları doldurmak, ders saatini pra doldurmuş pratik, olmak evet, gibi başarılar. Yani, e, Diyanetimiz hocam öğretimden eğitime geçmeli. Evet. Yani e, Müslümanlara dinini eğitmeli. Evet. Öğretme çok kolay. Artık internet yapıyor. Televizyonlarda Ramazan'da zaten hoca kesiliyor. Evet, televizyonlarda da var ama e, bu din gözden göze akıyor hocam. Dudaktan kulağa akıyor. Evet. Ekrandan hiç kimsenin kalbine bir şey geçmiyor aslında. Ekran böyle çok sanal yazıp gidiyor her şeyi. Bir hoca efendinin anlatması çok müthiş. Bu sabah Sabri Efendi'nin bir hatırası çok dikkatimi çeker hocam. Buyurun hocam. Babası bunu iyi hafız olsun diye Kayseri'ye göndermiş. Tokattan evet. Kayseri'ye geçmiş. Kayseri'deki hocasının ona cüz dinleyişini e, anlatıyor cüz yani hafız hı hı. Geliyor hocasının önünde e, Ders anlatıyor. veriyor yani. Mısır'da e, Mavgıful Akl diye bir eserini Yazarken diyor ki Allah diyor gökteki bulutlar kadar rahmet etsin Hocamıza diyor Biz diyor genç diyor önüne Kur'an okumak için Otururduk diyor başlardık Kur'an okumaya diyor bir sayfa iki sayfa okumadan hocamız bidalardı o ayetlere diyor gözünden yaşlar boşalardı biz okur gideriz o hala ağlıyor diyor evet. yani onlar ders okuyor hoca efendi ahirete gitmiş hoca efendi ayetlere dalmış ama e, o olaydan elli sene sonra Mısır'da ümmeti Muhammed için direnen bir alim yetiştimiş o göz yaşları evet. hocam evet. belki de yanlış okumuştur Mustafa sahibi rahmetullahi o esnada yani hoca, hoca efendi onun, farkında olmamış. Bu dünyada hoca efendi ama. orada değil zaten. Evet ama hali ama, ama cep telefonu ile oynamak için değil bilgisayar evet. tuşları ile değil de ayetlere dalıp gidip ağladığı için Mustafa Sabri'yi fethetmiş orada. Evet, evet. Mustafa Sabri'yi fethetmiş. Onunla yetişiyor insan. O, o damlalar Mustafa Sabri Efendi'nin bahçesine dökülmüş. Evet. Koca koca bir çınar Şeyhülislam çıkmış orada. Evet, orada. Evet. Bu sebeple e, yani dinimizi öğretiyoruz. Bu son olayları nasıl hı hı. E, Bir sıkıntı olmaktan Dönüştüreceğiz onu konuşuyoruz Dinimizi öğretiyoruz ama dinimizi Namazla sınırlıyoruz Oruçla sınırlıyoruz En basitinden oruç diyoruz Orucu isha, imsakla başlatıyoruz İftarda açıyoruz Halbuki e, oruç sadece mideye bir şey Sokmamak değil kulağa da bir şey sokmamak göze de bir şey sokmamak Göz damlası orucu bozar mı Klasik ramazan sorusudur Evet Valla televizyona bakmak kadar bozmaz diyorum ben de <gülüyor> Çünkü yani göze yani. gelen şakaktan e, burundan takıyor. aşağı dökü, Mideye inmiyor. Dolayısıyla fukuanın bir kısmına göre bozmuyor. Ama televizyon berbat eder diyorum. İnternet berbat eder. Oradan içimize girenler değil mi? <gülüyor> göz filmi bozar da göz damlası bozmaz diyebiliriz. Evet, evet. Yani orucu bu geniş perspektiften alalım. Dolayısıyla Orta Doğu'ya sıkışmış. Evet kendi camisine kapanıp kalmış, tarikatına, mezhebine, kliğine kilitlenmiş kalmış Müslüman, bir gün patlatılmak için fitili çekilmiş bomba gibi bekliyor. Evet. Ümmet düşünen, afakını bütün dünya kuşatmış. Henüz 7 milyarın 1 milyarıyız, biz 6 milyar daha davet etmemiz gereken insan var diye tefekkür eden bir Müslümanın, savaşmaya vakti olmaz hocam. Evet, ben de bir İranlı Molla'ya, Öyle demiştim. Babasını Türkiye'den gitmiş. anasının babasını Şii'leştirmiş. Mardinli birisi. Dedim herhalde bütün Türkiye Şii olsa çok mutlu olacaksın. O da baktı şöyle bir. <gülüyor> Dedim ki Azerbaycan'a gittim. Şii'ler var, Sünni'ler var. Sünni'liği de sıfırda. Şii'liği de sıfırda. Komunist <gülüyor> Şii, Komunist Sünni. Kırım'a gittim. Bismillahirrahmanirrahim demesini bilmeyen Müslümanlar var. Yani gidin Çine, Allah inancı olmayan bir buçuk milyar insan var. Yani Azerbaycan'da onların Sünniliğini Şiiiliğini yükseltmek için çaba göstersek birbirimize vakit kalmaz birbirimizi Şii iyileştirmeye Sünni iyileştirmeye Çin için uğraşsak <gülüyor> hiçbir şeye vaktimiz kalmaz sadece Allah inancını götürmek için demiştim ben. Yani. Evet. Hocam hepimiz için ki. Evet. Ya hocam niye siz Azerbaycan'a götürüyorsunuz Kırım'a? Evlerimiz, Evlen. yeğenlerimiz, ya, için. Çevremiz Evet. Evet. Aynen hocam, aynı. Yani çok üzücü durumdayız hocam. Yani Asab-ı Keram'ın Aşere-i kim olduğunu 10 tane sahabenin ismini saydı deyince bilmeyecek bir nesil geliyor geriden hocam. Evet. Yani annesinin babasının yüzünden çok bilgisayara bakan bir nesil geliyor. Nasıl giden güzel söylüyorsun Yani annesinin babasının yüzünden çok Bilgisayarın yüzüne, bilgisayarın yüzüne bakıyor Böyle bakıyor. bir nesilin bulunduğu bir yerde Bizim birbirimizle uğraşmaya vaktimiz varsa Hiçbir şey fazla değil o zaman hocam yani evet. Hak edilmiş müstehak bir bela gelmiş demek evet, evet. Yani bir afet yaşıyoruz hocam Ama şunu da sözümüzü ben Bitmek anlıyorum Siz vakit. evet hemen hikaz evet. edeceksiniz Toparlayalım hocam. Diye hocam Hocam bu bir borsadır Bundan daha önceki rahat dönemlerde namaz kılıp tesbih çekenler, cihad edenler yüz kazanıyorduysa dinin elde kor gibi elde kortaşınmasının taşınmasının zor olduğu gibi dini tutmanın da zor olduğu bir zamanda mümin öldürmeyen, mümine sövmeyen bilakis mümine merhametle bakan, kendisine hakaret edine bile ses çıkarmayan, dua eden ibadetini yapın. Hayır dua eden mümin 200 kazanıyor şimdi hocam. Evet. Şimdi borsa yükseldi. Evet. Milletin elinden döviz miktarı düştü. Kimin elinde varsa döviz kazanacak hocam. <gülüyor> Kimin sabrı varsa kazanıyor. Evet. Kim cemaatinden büyük bir ümmet hayal ediyorsa. Evet. Kim İslam'ın yani cemaatini ümmet bütünlüğü içinde idrak ediyorsa. Yani benim Hı -hı. ümmetim var. Onun içinde benim de bir meşrepçiyim var ama evet. ümmetimdir esas evet. diyebiliyorsa. Evet. Evet. Camiye gittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baş imamımızdır. Önünde kim durursa dursun diyebiliyorsa. Evet. Ümmeti Muhammed'i Kâbesini, Kur'an'ını tefekkür edebiliyorsa kazandı hocam. Evet. Borsa çok yüksek çünkü şimdi. İnşallah. Elinde sabrı olan kazanıyor biz. İnşallah canım. kazananlardan oluruz İnşallah diye hocam. dua ederek bu programı da bitirelim. Evet bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Ramazan'a giriyoruz. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan'ın içinden o kazanan